1870 numaralı konu, meleklerin konuşmasını duymak, Ubey bin Kap, kesinlikle ben mescide girip orada namaz kılacağım, Allah'a, hiç kimsenin hamd etmediği şekilde hamd edeceğim, dedi, namazı kıldıktan sonra Allah'a hamdü sena etmek üzere oturdu, arkasında bir adamın yüksek sesle, ey Allah'ım, hamdin tamamı sana mahsustur, ey Allah'ım, mülkün tamamı sana mahsustur, hayrın tamamı senin elindedir, emrin tamamı, gizlisi ve açığı da sana dönecektir, Ham sana mahsustur, sen her şeye kadirsin, geçmiş günahlarımı bağışla, gelecekte de beni günahtan muhafaza eyle, bana seni razı edecek tertemiz amelleri nasip et, tevbemi kabul et diye dua ettiğini duydu, bunun üzerine Ubey bin Kab, Resulullah'a gelerek hadiseyi anlattı, Hazreti Peygamber, işte o Cebrail'dir, dedi.